7. Özellik İslam'ın uluslararası platformda ilan edilişi, krallar ve reislere gönderilen risaleler. Hicri 6. yılın sonlarında Resulullah Aleyhisselam, Hudeybiye'den döndükten sonra büyük devletlerin krallarını, mektuplar göndermek suretiyle İslam'a davet etti. Resulullah Aleyhisselam, bu krallara mektup göndermek istediğinde kendisine, bu krallar üzerinde mühür olmayan mektupları kabul etmezler denildi. Bunun üzerine Rasul i Ekrem gümüşten bir mühür yaptırıp üzerine Muhammed Rasulullah yazısını kazıttı. Bu yazı üç satır olarak yazılmıştı. Muhammed bir satır, Rasul bir satır ve Allah bir satır olmak üzere üç satırdı. Rasulullah Aleyhisselam ashabından tecrübeli ve bilgili kişileri seçip bu krallara elçi olarak gönderdi. Allame el-Mansur Fevri'nin kesin olarak açıkladığı bilgilere göre, Resulullah aleyhisselam bu elçileri, Hicri 7. yılın Muharrem ayı başlarında, Hayber'e çıkışından birkaç gün önce göndermişti. Aşağıda bu mektupların metinleri ve bunlardan bazı özetler verilecektir. Habeşistan Kralı Necaşi'ye gönderilen mektup. Necaşi'nin ismi, Ashame i̇bn Ebcer'dir. Resulullah Aleyhisselam, Hicri 6. yılın sonlarında veya 7. yılın Muharrem ayında, Damri nisbetiyle meşhur olan Abdümenaf oğullarından Amr İbni Ümeyye'yi bir mektupla Necaşiye elçi olarak göndermiştir. Taberi bu mektubun metnini zikretmişse de, metin dikkatle incelendiği zaman, resul Ekrem'in Hudeybiye'den sonra yazmış olduğu mektubun metni olmayıp, Mekke döneminde, şistan'a hicret eden muhacirlerle göndermiş olduğu mektubun metni olduğu anlaşılmaktadır. Mektubun son kısmında muhacirler şu lafızla zikredilmektedir. Size amcamın oğlu Cafer ve onunla birlikte Müslümanlardan bir topluluk gönderdim. Sizin yanınıza geldiklerinde onları yurdunuza yerleştirin ve büyüklük duygusuna kapılmayın. Beyhaki'nin İbni İshak'tan rivayetine göre, Resulullah Aleyhisselam'ın Necaşi'ye göndermiş olduğu mektubun metni şöyledir. Bu mektup Allah'ın peygamberi Muhammed'den Aleyhisselam, Habeşe'nin yücesi Necaşi Ashame'ye'dir. Doğru yola gidenlere, Allah'a ve Resulüne iman edenlere, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, O'nun şeriki bulunmadığına, ne bir dost ne de bir çocuk edinmediğine, ve Muhammed'in O'nun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edenlere selam olsun. Sizi İslam'a davet ediyorum. Çünkü ben Allah'ın peygamberi olarak gönderildim. Müslüman ol ki selamete eresin. Ey kitap ehli! Ancak Allah'a kulluk etmek, O'na hiçbir şeyi eşkoşmamak, Allah'ı bırakıp birbirimizi Rab olarak benimsememek üzere bizimle sizin aranızda müşterek olan söze gelin. ''Eğer yüz çevirirlerse, bizim Müslüman olduğumuza şahit olun.'' deyin. ''Eğer bu davetime yüz çevirirsen, kavminden bütün Nasrani'lerin günahı boynuna olsun.'' Amr İbni Ümeyye Damri, Hazreti Peygamber'in mektubunu Necaşi'ye tebliğ ettikten sonra, Necaşi mektubu alarak gözlerine sürdü ve tahtından yere inip diz çökerek, Cafer İbni Ebi Talib'in eliyle Müslüman oldu. Sonra, Hz. Peygamber aleyhisselama şöyle bir mektup yazdı, Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ın Resulü Muhammed'e, Necaşi Ashame tarafından, Ey Allah'ın Peygamberi, selamı üzerine olsun, ve Allah'ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. O Allah ki, ondan başka ilah yoktur, ancak O vardır. Ya Resulallah, Hz. İsa hakkındaki beyanatı havi mektubunuz bana vasıl oldu. Yerin ve göğün Rabbine yemin ederim ki, Hz. İsa da kendi hakkında zikrettiğiniz şeylerden ziyade bir şey söylememiştir. Onun tebligatı da sizin buyurduğunuz gibidir. Bize tebliğe memur olduğunuz İslam esaslarını öğrendik. Amcanın oğluyla ashabını yerleştirdik. Ben şehadet ederim ki, sen Allah'ın Resulüsün, sözünde sadıksın, geçmiş peygamberleri tasdik ediyorsun. Ya Resulallah ben size biat ettim, sizden önce de amcanızın oğluna biat edip onun eliyle alemlerin Rabbi Allahu Teala'ya iman edip Müslüman oldum. Resulullah Aleyhisselam Necaşi'den Cafer'le diğer muhacirleri göndermesini de talep etmişti. Necaşi, Amr İbni Ümeyye ile birlikte iki gemi hazırlayarak muhacirleri gönderdi. resul Ekrem Hayber'deyken bu muhacirler yanına ulaşmışlardı. Hicretin 9. yılı Recep ayında Tebük seferi sonrasında Necaşi'nin vefat haberi geldi. Resulullah Aleyhisselam, Necaşi vefat ettiği gün onun ölüm haberini duyurup gıyabında cenaze namazını kıldırdı. Necaşi vefat ederken yerine başka bir kral bırakmıştı. Hz. Peygamber o krala da bir mektup göndermiştir. Fakat onun Müslüman olup olmadığını bilmemekteyiz. Mısır Kralı kısa gönderilen mektup. Resulullah Aleyhisselam, Mısır ve İskenderiye'nin kralı Mukavkıs lakaplı Cüreye İbn Mina'ya şu mektubu gönderdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'ten kıpt milletinin ulusu Mukalkisa. Selam hidayet yoluna gidenlere olsun. Dua ve temenniden sonra derim ki, sizi İslam dinine davet ediyorum. Müslüman ol ki selamete eresin. Müslüman ol ki Allah ecir ve mükafatını iki kat versin. Eğer bu davetimden yüz çevirirsen kıpt ehlinin günahı boynuna olsun. Ey kitap ehli! Ancak Allah'a kulluk etmek, O'na hiçbir şeyi eş koşmamak, Allah'ı bırakıp birbirimizi Rab olarak benimsememek üzere, bizimle sizin aranızda müşterek olan söze gelin. Eğer yüz çevirirlerse, bizim Müslüman olduğumuza şahit olun, deyin. Resulullah Aleyhisselam bu mektubu göndermek için, Hatıp İbni Ebi Belta'a radıyallahu anh'i seçmişti. Hatıp, Mukavkıs'ın huzuruna çıkınca Mukavkıs'a, ''Senden önce bu diyarda kendisinin en yüce Rab olduğunu iddia eden bir adam, Firavun vardı. Bu yüzden Allah onu dünya ve ahiret azabına uğrattı. Onunla ona inananlardan sonra da ondan intikam aldı. Başkalarından ibret al ki başkaları senden ibret almasınlar.'' dedi. Mukavkıs, ''Bugün için bizim bir dinimiz var.'' Biz bu dinimizi bundan daha hayırlı bir din olmadıkça bırakamayız diye karşılık verdi. Hatib, biz sizi Allah'ın diğer dinlerini neshederek sadece kendisiyle yetindiği İslam dinine davet ediyoruz. Sizi İslam dinine davet eden bu peygamber bütün insanları davet etmiştir. Ona karşı en şiddetli husumeti Kureyş müşrikleri göstermiştir. Ona karşı en fazla düşman olanlar da Yahudilerdir. Ona en yakın olanlar da Nasrani'lerdir. Hayatıma yemin ederim ki Musa'nın İsa'yı müjdelemesi, İsa'nın Muhammed'i müjdelemesi gibidir. Bizim sizi Kur'an'a davet etmemiz, sizin Tevrat ehlini İncil'e davet etmeniz gibidir. Her peygamber bir kavme yetiştirilmiştir ki o kavim o peygamberin ümmetidir o peygambere itaat ederek onun ümmeti olmuşlardır. Ey hükümdar! Siz de bu aziz peygamberin zamanına erişenlerdensiniz. Biz sizi İsa'nın dininden men etmiyoruz. Aksine onun davasını size emrediyoruz, dedi. Bunun üzerine mukav kız, ben bu peygamberin durumunu tetkik ettim. Onun ne küçümsenen kötü şeyleri emrettiğini ne de İstenilen iyi şeylerden men ettiğini gördüm Onu ne sapık bir sihirbaz ne de yalancı bir kahin olarak görmüyorum Kendisinde kalplerdeki gizlilikleri bulup çıkarmak Ve gönüllerdeki gizli temayülleri bilip haber vermek gibi nübüvvet alameti de buldum Biraz daha düşünmek isterim dedi Resulullah'ın mektubunu aldı ve fil dişinden küçük bir kutu içine koyup Mahfazayı mühürleyerek bir cariyesine verdi Sonra Arapça yazmayı bilen bir katip çağırıp Resulullah Aleyhisselam'a şu cevabı yazdırdı. Bismillahirrahmanirrahim Muhammed İbn Abdullah'a Kıbd kavminin ulusu mukalkistan Selam üzerine olsun. Bundan sonra arz olunur ki mektubunuzu okudum. Zikrettiğiniz hususu ve davetinizi aldım. Peygamber silsilesinden gönderilecek bir peygamber daha kaldığını bilirdim. Fakat onun Şam'dan çıkacağını sanırdım. Gönderdiğiniz elçiye ikramda bulundum. Size iki cariye gönderiyorum. Bunların kıptiler arasındaki mevkileri yüksektir. Bir de kis ve elbise takdim ettim. Binmeniz için de bir ester hediye ettim. Selam üzerinize olsun. Mukavkız bundan başka bir şey yazdırmadı. Müslüman da olmadı. Takdim edilen cariyelerin isimleri Mariye ve Sirindir. Rasul i Ekrem Mariye'yi Müslüman olduktan sonra zevceleri arasına almış ve ondan İbrahim adında bir oğlu olmuştur. İbrahim 18 aylıkken vefat etmiştir. Mariye'nin hemşiresi Sirin'i Rasul i Ekrem Ensar'dan Hasan İbni Sabite vermiştir. Düldül adındaki Beyaz Ester, Muaviye zamanına kadar yaşamıştır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Ali binmiştir. Fars Kralı Kisra'ya gönderilen mektup. Hazreti Peygamber aleyhisselam, Fars Kralı Kisra'ya şu mektubu göndermiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve Peygamberi Muhammed'den, Fars'ın ulusu Kisra'ya hidayet yoluna gidenlere, Allah'a ve Resulüne inananlara, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, O'nun şeriki bulunmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edenlere selam olsun. Ey Kisra! Seni Allah'ın dini İslam'a davet ediyorum. Çünkü ben bütün insanlara peygamber olarak gönderildim. Hayatta olanları uyarmak, ve kafirler üzerine hakkı yerine getirmek için gönderildim. Ey Kisra! Müslüman ol ki selamete eresin. Eğer bu davetimden yüz çevirirsen, mecusi kavminin günahı boynuna olsun. Resulullah Aleyhisselam bu mektubu göndermek üzere, Abdullah İbni Huzafe'yi seçti. Dipnot Abdullah İbni Huzafe radıyallahu anh, Beni Sehm'den ve Kureyş eşrafından olup, Habeşistan'a hicret eden ilk Müslümanlardandır. Bedir Savaşı'nda bulunmuştur. Abdullah İbni Huzafe bu mektubu Bahreyn'in kralına iletmiştir. Bahreyn kralı kendi adamlarından biriyle mi yoksa yine Abdullah İbni Huzafe ile mi bu mektubu Kisra'ya ulaştırmıştır bilemiyoruz. Velhasıl mektup Kisra'ya ulaştığı zaman Kisra mektubu okuyup hemen yırtmış ve büyük bir kin ve tekebbürle rayiyetimden hakir bir köle ismini benim ismimden önce yazmış diyerek gazaba gelmiştir. Bu haber Resulullah Aleyhisselam'a erişince resul Ekrem, Kisra'nın mülkünün tamamıyla parçalanması için dua etmiş, Allah da onun mülkünü yırtıp parçalasın buyurmuş, aynen dediği gibi de olmuştur. Kisra bu mektubun gelmesinden sonra kendisine bağlı olan Yemen valisi Bazan'a bir mektup yazarak, yanından iki kuvvetli adamını şu Hicaz'da bulunan adama gönder ve onu tutup bana getirsinler diye emretti. Bazan, en kuvvetli bir adamını Harhara adında İranlı biriyle beraber Kisra'dan aldığı mektupla Hicaz'a gönderdi. Ve Resulullah Aleyhisselam'a yazdığı bir mektupta onlarla birlikte Kisra'ya gitmesini emretti. Bu iki adam Medine'ye gelip Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna çıktılar. İçlerinden birisi Resulullah Aleyhisselam'a Şahlar Şahı Kisra Yemen valisi Bazan'a seni getirmek için iki kişi göndermesine emretmişti. O da bizi gönderdi. Şimdi bizimle geleceksin dedi. Ardından da tehdit etti. Resulullah Aleyhisselam büyük bir vakarla kendisiyle yarın görüşeceğini bildirdi. O gece Kisra ordularının Kayser orduları karşısında yenilmesinden dolayı Kisra'ya karşı büyük bir ayaklanma oldu. Kisra'nın oğlu Şirevey babasına karşı ayaklanarak onu öldürüp mülküne el koydu. Bu olay Hicri 7. yılın Cemadiyel Ula ayı 10. salı gecesi meydana gelmiştir. Resulullah Aleyhisselam vahiy yoluyla bu haberi almıştı. Ertesi günü bu iki adamı çağırıp olayı haber verdi. Adamlar bu haberi duyunca Resulullah Aleyhisselam'a ''Sen ne dediğini biliyor musun? Biz seni hafif bir ceza ile cezalandırmayı düşünüyorduk. Bu söylediklerini yazıp bazı ana bildirelim mi?'' diye sordular. resul Ekrem ''Evet, bunu ona bildirin. Sonra ona deyin ki ''Benim dinim ve saltanatım Kisra'nınkinden daha büyük olacaktır.'' Binetlerin ayaklarının bastığı en ücra yerlere kadar ulaşacaktır. Sonra ona şunu da söyleyin. Eğer Müslüman olursa elinin altında olan mülkünü ona vereceğim ve onu milletine hükümdar olarak bırakacağım.'' buyurdu. Adamlar bu cevabı aldıktan sonra huzuru saadetten çıkıp Yemen'e döndüler. Duydukları haberi Bazan'a ilettiler. Bazan Resulullah Aleyhisselam'ın sözlerini duyunca Vallahi bunlar bir melikin sözü olamaz. Bu bir peygamber tebliğidir. Ben bu zatın söylemiş olduğu gibi bir hak peygamber olduğunu zannediyorum. Göreceksiniz bu suikast hadisesi de muhakkak onun dediği gibi çıkacaktır, dedi. Çok geçmeden Şirevey'den bir mektup geldi. Şirevey babasını katlettiğini bildiriyor ve bazı ana şöyle diyordu. Babamın, sana hakkında mektup göndermiş olduğu zatın hareketlerini kontrol et ve benim emrim olmaksızın ona ilişme. Bazen Şireveyh'in mektubunda yazılanlara vakıf olunca bu zat muhakkak hak peygamberdir deyip Müslüman oldu. Yanında bulunan Farslılar da Müslüman oldular. Resulullah Aleyhisselam bazanı Sana'a da Yemen valiliğinde bıraktı. Böylece bazan. Resul-i Ekrem'in Yemen'e gönderdiği valilerin birincisi oldu. Rum İmparatoru Hirak'le gönderilen mektup. Buhari uzun bir bahis içerisinde Hazreti Peygamber'in Rum İmparatoru Hirak'le gönderdiği mektuptan bahsetmiştir. Mektubun metni şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve Peygamberi Muhammed'den Rum'un büyüğü Hirak'le. Hidayet yoluna gidenlere selam olsun.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 ''Bizim Müslüman olduğumuza şahit olun.'' deyin. Resulullah Aleyhisselam bu mektubu göndermek üzere Dihye İbni Halife el-Kelbi'yi seçti. Dipnot Dihye İbni Halife radıyallahu an ashabın en güzel ve en kibar bir simasıydı. Rivayetlere göre Dihye Hazretleri Şam'a vardığında herkes evinden çıkıp bu Necip çehreyi görmeye koşmuştu. Cibril aleyhisselam bazen Resul-i Ekrem'e dihye suretiyle gelirdi. Mektubu Kisra'ya iletmesi için Busra valisine vermesini emretti. Buhari'nin İbni Abbas radıyallahu anh'ten rivayetine göre Ebu Süfyan İbni Harb kendisine şunları haber vermişti. Ebu Süfyan ticaret için Şam'a giden bir Kureyş kafilesi içinde bulunduğu sırada Hirakül tarafından davet olunmuş arkadaşları ile beraber Hirakl'in huzuruna gelmişler. O zaman Hirakl ile etbaı İliya'da yani Beytülmaktis'teymiş. Hirakl etrafında Rum büyükleri olduğu bir sırada bunları huzuruna davet etmiş ve tercümanının da yanına gelmesine emretmiş. Tercümanı vasıtasıyla Peygamberlik iddia eden zata nesep olarak en yakınınız hanginizdir diye sormuş. Ebu Süfyan der ki Neseben en yakınları benim dedim. Bunun üzerine Hirakl onu bana yaklaştırın. Arkadaşlarını da yakına getiriniz. Lakin arkasında dursunlar dedi. Ondan sonra tercümanına dönüp dedi ki, Bunlara söyle, ben bu zat hakkında bu adama bazı şeyler soracağım. Eğer bana yalan söylerse, kendisini yalanlasınlar. Ebu Süfyan der ki, Vallahi arkadaşlarım yalanımı ötede beride söylerler diye utanmasaydım, onun hakkında yalan uydururdum. Ondan sonra bana sorduğu ilk soru şu oldu. ''Sizin içinizde nesebi nasıldır?'' ''Onun içimizde nesebi pek büyüktür.'' dedim. ''Sizden bu sözü ondan evvel söylemiş, peygamberlik iddiasında bulunmuş hiç kimse var mıydı?'' diye sordu. ''Yoktu.'' dedim ecdadı içerisinde melik olanlar var mıydı diye sordu. Yoktu dedim. Ona tabi olanlar halkın eşrafı mı yoksa zayıfları mıdır diye sordu. Zayıflarıdır dedim. Artıyorlar mı yoksa eksiliyorlar mı diye sordu. Artıyorlar dedim. İçlerinde onun dinine girdikten sonra beğenmeyip irtidat edenler var mıdır diye sordu. Yoktur dedim. ''Şu dediğinizi demezden, davetten önce kendisini hiç yalan söylemekle itham ettiniz mi?'' diye sordu. ''Hayır'' dedim. ''Hiç gadreder mi? Yani ahdini bozar mı?'' diye sordu. ''Hayır, gadir etmez. Ancak biz şimdi onunla bir müddete kadar mütareke halindeyiz. Bu müddet içinde ne yapacağını bilmiyoruz'' dedim. Ebu Süfyan der ki, Kendiliğimden katmak için bu kelimeden başka bir kelime bulamadım. Onunla hiç savaştınız mı diye sordu. Evet dedim. Onunla savaşınız nasıldır diye sordu. Savaş aramızda gidip gelicidir. Kah o bizi zarara uğratır, kah biz onu dedim. Peki size neyi emrediyor diye sordu. Bize yalnız Allah'a ibadet ediniz. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayınız. ''Babalarınızın ibadet ettiğini terk ediniz.'' diyor. ''Bize namazı, doğruluğu, iffeti ve akrabalık bağlarını korumamızı emrediyor.'' dedim. Bunun üzerine tercümana ''Ona söyle, nesebini sordum. İçinizde Ali neseb olduğunu söyledin. Peygamberler de zaten böyle kavimlerin Ali neseplerinden gönderilir. İçinizden bu sözü ondan evvel söylemiş hiçbir kimse var mıydı?'' diye sordum ''Hayır'' dedin. Ondan evvel bu sözü söylemiş bir kimse olsaydı, bu adam kendisinden evvel söylenmiş bir sözü almıştır diyebilirdim. ''Ecdadı içinde hiçbir melik var mıydı?'' diye sordum. ''Hayır'' dedin. ''Eğer ecdadı içinde bir melik olsaydı, bu da babasının mülkünü geri almaya çalışıyor'' derdim. ''Kendisini hiç yalan söylemekle itham ettiniz mi?'' diye sordum. ''Hayır'' dedin. Ben bilirim ki insanlara karşı yalan söylemeyen bir kimse, Allah'a karşı hiç yalan söylemez. Ona tabi olanlar, halkın eşrafı mı yoksa zayıfları mıdır diye sordum, sen zayıfların ittiba ettiğini söyledin. Zaten peygamberlere öyleleri ittiba ederler. Ona tabi olanlar artıyor mu yoksa eksiliyor mu diye sordum, artıyorlar dedin. Tamam olana kadar, İmanın durumu böyledir. İçlerinde onun dinine girdikten sonra, beğenmeyip irtidat eden var mıdır diye sordum, yoktur dedin. İman kalplerde kök salınca böyle olur. Hiç kadreder mi diye sordum, hayır dedin. Peygamberler böyledir, gadretmezler. Size ne emrediyor diye sordum, yalnız Allah'a ibadet edip, ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızı size emrettiğini, putlara tapmaktan sizi nehyettiğini, aynı zamanda size namazı, doğruluğu ve iffetli olmayı emrettiğini söyledin. Eğer gerçekten dediklerin doğruysa, şu ayaklarımın bastığı yerlere yakında o zat melik olacaktır. Zaten bu peygamberin çıkacağını bilirdim. Lakin sizden olacağını tahmin etmezdim. ''O'nun nezdine varabileceğimi bilsem, ona ulaşmak için her türlü zahmete katlanırdım. Yanınızda olsaydım, ayaklarını yıkardım.'' dedi. Ondan sonra Hirakl, Resulullah Aleyhisselam'ın dihyeyle Busra emirine gönderdiği mektubu istedi. Mektubu getiren adam onu Hirakl'e verdi. O da mektubu okudu. Mektubu okuyunca etrafındakilerin sesleri yükseldi ve bir hengame oldu. Bize çıkmamızı emretti ve çıktık. Ebu Süfyan der ki, Arkadaşlarımla yalnız kalınca onlara dedim ki, Ebi Kebşen'in oğlunun yani Muhammed'in işi hakikaten çok büyüdü. Baksanıza beni Asfar Melik'i bile ondan korkuyor. Araplar Romalılara böyle derlerdi. Artık Resulullah Aleyhisselam'ın davasının üstün geleceğine Cenab-ı Allah, İslam'ı kalbime yerleştirinceye kadar yakinen inanır olmuştum. Bahreyn hükümdarı Münzir İbni Savi'ye gönderilen mektup. Resulullah Aleyhisselam, Bahreyn hükümdarı Münzir İbni Savi'ye, Ala İbni Hadrami radıyallahu anh bir mektup göndererek kendisini İslam'a davet etti. Münzir bu mektubu okuduktan sonra Resul-i Ekrem'e cevaben yazdığı mektubunda arz-ı ihtiramdan sonra şöyle diyordu. ''Ya Resulallah, kıymetli risalenizi Bahreyn ahalisine okudum. Bunlardan bir kısmı İslam'a muhabbet ve icabet edip Müslüman olmuştur. Bir kısmı ise Müslüman olmayı hoş görmemiştir. Memleketimde mecusi ve Yahudi tebaam vardır. Bu vaziyet hakkında emirlerinizi bildirmenizi istirham ederim.'' Bunun üzerine resul Ekrem şu cevabı verdi. ''Bismillahirrahmanirrahim.'' Allah'ın peygamberi Muhammed'den Münzir İbni Saviye. Selam üzerine olsun. Kendisinden başka ilah olmayan allah Teala'ya, senin namına hamdü sena ederim. Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Bu hamd ve şehadetten sonra ey Melik, aziz ve celil olan Allah adına seni yad ve sana vasiyet ederim. Muhakkak ki bir kimse bir mümine öğüt verirse onun hayır ve sevabıyla müstefid olur. Her kim de elçilerimin nasihatlerine uyup emirlerine tabi olursa bana itaat etmiş olur. Ey Münzir! Elçilerim seni övdüler ve hayırla andılar. Ben de kavmin hakkında sana şefaatçi olarak derim ki bunların Müslüman olanlarını Müslümanlıkta sebat ettikleri müddetçe kendi hallerine bırak. Günahkar olanların da günahları hususunda arz ettikleri özürlerini kabul et. Ey Melik! Sen görevinde iyi olduğun müddetçe seni görevinden azletmeyi düşünmeyiz. Yahudilerle mecusiler kendi dinlerinde kalmak isterlerse serbest bırakır ve cizye vermelerini istersin. Yemame Kralı Havze İbni Ali'ye gönderilen mektup. Resulullah Aleyhisselam Yemame Kralı Havze İbn Ali'ye şu mektubu göndermiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın peygamberi Muhammed'den Havze İbn Ali'ye. Hidayet yoluna tabi olanlara selam olsun. Malumun olsun ki Rabbim İslam dinini bineklerin ayaklarını basabildiği en ücra köşelere kadar yayacaktır. Müslüman ol ki selamete eresin. Ben de hakimiyetin altındaki memleketi velayetin altına vereyim. resul Ekrem bu mektubu iletmek için Selid İbni Amr el-Amiri'yi elçi olarak seçti. Selid radıyallahu anh Resulullah aleyhisselamın mühürlü mektubuyla Yemame'ye vardı. Hıristiyan olan Havze'nin huzuruna çıktı, kendisini selamladıktan sonra Resul-i Ekrem'in mektubunu okudu. Havze, Resulullah'ın davetini reddetmekle kalmadı. Bir de mektup yazarak mektubunda, Beni davet ettiğin din ne kadar iyi ve güzeldir. Ancak Arap kavmi benim makam ve saltanatımı büyük görüp çekinirler. Saltanatımın bekası için bana teminat verirsen sana tabi olurum diye bildirdi. Elçi olarak gelen Selid radıyallahu anh'e hediye verip, Hecir kumaşından dikilmiş bir elbise giydirerek geri gönderdi. Selit bu mektup ve hediyelerle Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna gelip Havze'nin mektubunu takdim etti. Mektup okununca resul Ekram Ekrem Aleyhisselam Bu şartlar altında benden bir karış toprak istese yine vermem. Kendisi de elinin altında bulunanlar da helak olsun dedi. Resulullah Aleyhisselam Mekke fethinden döndüğü sırada Cibril aleyhisselam gelip Havze'nin öldüğünü bildirdi. Bunun üzerine resul Ekrem aleyhisselam, Fakat yemame işi bitmiş değildir. Yakında orada yalancı peygamber türüyecektir ve benden sonra öldürülecektir buyurdu. Ashabtan birisi, Ya Resulallah, onu kim öldürecek diye sordu. Resulullah aleyhisselam, sen ve arkadaşların diye cevap verdi. Hakikaten Hz. Ebubekir'in hilafeti zamanında yalancı peygamber ashabı kiram tarafından katledildi. Şam hükümdarı Gassani Haris İbni Ebi Şimre'ye gönderilen mektup. Resulullah Aleyhisselam Haris İbni Ebi Şimre şu mektubu göndermiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den, Haris İbni Ebi Şimre. Hidayet yoluna tabi olanlara, Allah'a iman edip, Resulünün nübüvvetini tasdik edenlere selam olsun. Ey hükümdar! Seni ortağı olmayan bir Allah'a imana davet ediyorum. İcabet ettiğiniz surette, mülkünüzde yine hükümdar olarak kalacaksınız. Resulullah Aleyhisselam bu mektubu iletmek için elçi olarak, Beni Esed İbni Huzeyme'den Şuca İbni Vehbi seçti. Şuca radıyallahu anh Haris'e Resulullah Aleyhisselam'ın mektubunu ulaştırınca Haris mektubu okuduktan sonra yere atıp Kim benim mülkümü elimden alabilir? Onun üzerine ordu göndereceğim diyerek Müslümanlığı reddetti. Şuca Medine'ye geldiğinde Haris'in bu küstahça hareketini Rasul-i Ekrem'e bildirdi. rasul Ekrem aleyhisselam da Allah mülkünü elinden alsın diye beddua etti. Haris, Mekke fethi sırasında öldü. Bir müddet sonra da İslam orduları Gassan diyarını zapt ederek Gassan idaresine son verdi. Uman hükümdarına gönderilen mektup Rasulullah aleyhisselam, Uman hükümdarı olan Cülendi oğullarından Ceyfer'le kardeşi Abda'ya da bir mektup gönderdi. Mektubun metni şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Cülendi oğullarından Ceyfer'le Abda'ya. Hidayet yoluna tabi olanlara selam olsun. Bu duadan sonra, Ey iki birader, sizi İslam'a davet ediyorum. Müslüman olunuz ki selamete eresiniz. Ben bütün insanlara gönderilmiş olan Allah'ın Resulüyüm. Hayatta olanları uyarmak, kafirler üzerine de Allah'ın emirlerini yerine getirmek vazifemdir. Ey kardeş hükümdarlar! İslam dinini tasdik ve kabul ederseniz sizi mülkünüzde hakim kılarım. Eğer İslam'ı kabul etmezseniz biliniz ki mülk ve saltanatınız zail olur. İslam süvarileri topraklarınızı çiğneyecektir. Mülkünüzde nübüvvetim hakim olacaktır. resul Ekrem'in bu mehabetli davetnamesini Ubey ibn Kab Kâb radıyallahu anh yazıp mühürlemiştir. Davetnamenin iletilmesi için Amr ibn As radıyallahu anh seçilmiştir. Amr ibn As radıyallahu anh şöyle diyor huzuru saadetten çıkıp yola koyuldum ve Uman'a ulaştım. Abd, Ceyfer'den daha halim, daha iyi bir insandı. Bu yüzden mektubu Abd'e takdim ederek, ''Ben Resulullah Aleyhisselam'ın sana ve kardeşine gönderdiği elçisiyim.'' dedim. Abd, ''Kardeşim benden yaş itibariyle daha büyük ve aynı zamanda hükümdardır.'' ''Seni ona ulaştırayım da mektubunu okusun.'' dedi. Sonra, ''Bizi neye davet ediyorsunuz?'' diye sordu. ''Sizi hiçbir ortağı olmayan bir Allah'a, ondan başkasına kulluk etmemeye, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmeye davet ediyoruz.'' dedim. Bunun üzerine Abd, ''Ey Amr, sen kavminin efendisi olan bir adamın oldusun. ''Baban nasıl ibadet ederdi? Biz onu kendimize örnek alırız.'' dedi. Ben de ''Muhammed Aleyhisselam'a iman etmeden öldü. Onun Müslüman olup Resulullah Aleyhisselam'ı tasdik etmesini arzu ederdim. Allahü Teala beni İslam'ın gösterdiği doğru yola iletene kadar ben de onun gibi inanırdım.'' dedim. Abd ''Muhammed'e ne zaman tabi oldun?'' diye sordu. ''Yakın bir zamanda Müslüman oldum.'' dedim. ''Nerede Müslüman oldun?'' diye sordu. ''Necaşi'nin yanındayken.'' dedim. Ve Necaşi'nin Müslüman olduğunu kendisine anlattım. Abd, ''Necaşi Müslüman olunca milleti Necaşi'nin saltanatı hususunda ne yaptı?'' diye sordu. ''Saltanatını kabul edip kendisine tabi oldular.'' dedim. ''Rahipler ve Hristiyan din adamları da kendisine tabi oldular mı?'' diye sordu. ''Evet'' dedim. Abd, ''Ey Amr, söylediklerine dikkat et. Bir erkek için yalancılıktan daha rezil bir sıfat yoktur'' dedi. ''Ben yalan söylemedim ve dinimizde de yalan söylemeyi helal görmeyiz'' dedim. Sonra, ''Hirakl'in, Necaşi'nin Müslüman olduğunu öğrendiğini zannetmiyorum.'' dedi. ''Evet öğrendi.'' dedim. ''Bunu nereden biliyorsun?'' diye sordu. Ben de, ''Necaşi, Hirakl'e her yıl haraç ödüyordu. Müslüman olup, Muhammed Aleyhisselam'ın nübüvvetini tasdik ettikten sonra, ''Vallahi artık benden bir dirhem bile istese vermeyeceğim.'' dedi. Bu haber Hirakle ulaştığında yanında bulunan kardeşi Alniyak, ''Sana tabi olan bir kulunun başkasının çıkardığı yeni bir dini benimseyip sana haraç ödememesine razı mı oluyorsun?'' dedi. Hirakl, ''Adam bir dini benimseyip kendisi için o dini seçmiş. Ne yapabilirim ki? Vallahi eğer mülkümün elimden gitmeyeceğini bilseydim onun yaptığı gibi yapardım.'' dedi. Şeklinde cevap verdim. Abd, ey Amr, söylediklerine dikkat et. Sakın yalan söyleme, dedi. Vallahi sana doğru söylüyorum, dedim. Abd, Muhammed'in neyi emredip, neyi nehyettiği hususunda bana bilgi ver, dedi. Aziz ve celil olan Allah'a itaat etmeyi emrediyor. O'na karşı gelmekten nehyediyor. İyiliği ve akrabalık bağlarını korumamızı emrediyor. Zulmü, adabeti, Zinayı, içkiyi, taşlara, putlara ve haça tapınmayı men ediyor, dedim. Abd, Muhammed'in davet etmiş olduğu şeyler ne kadar da güzeldir. Eğer kardeşim benim sözümü dinleyip peşimden gelse, hemen gider Muhammed'e iman edip onu tasdik ederdik. Lakin kardeşim mülküne çok sıkı bağlıdır. Onu kaybedip başkasına tabi olmayı istemez, dedi. Eğer Müslüman olursa, Resulullah Aleyhisselam onu mülküne ve kavmine hakim kılar. Kavminin zenginlerinden sadaka alır, fakirlerine verir dedim. Abd, bu çok güzel bir davranıştır. Sadaka da nedir? diye sordu. Resulullah Aleyhisselam'ın mallar üzerine farz kıldığı sadakaları, develerin sadakalarına varıncaya kadar sayarak kendisine anlattım. Abd, ey Amr! Kendi başına yemsiz otlayıp sulardan içen sürülerimizden de mi sadaka alır diye sordu. Evet dedim. Vallahi sayıları çok ve dirhemleri az olan kavmimin bu emre itaat edeceklerini hiç sanmıyorum dedi. Amr İbni As der ki, Abd benden işittiklerini kardeşine bildirmek için gitti. Bu arada ben kapılarının önünde günlerce bekledim. Sonunda beni çağırdılar ve huzura çıktım. İçeri girdiğimde Ceyfer'in adamları beni koltuklarımdan tuttular. Ceyfer beni bırakmalarını emretti. Öne doğru ilerleyip oturmaya yeltendim, oturmama karşı çıktılar. Ben de ayakta durup kendisine bakmaya başladım. Ceyfer, ''Hacetin neyse anlat'' dedi. Ben de kendisine Resulullah Aleyhisselam'ın mühürlü mektubunu uzattım. Mektubu alarak mührünü söktü ve sonuna kadar okudu. Ancak ben, kardeşinin ondan daha yumuşak olduğunu görüyordum. Ceyfer, ''Kureyş'in ne yapmış olduğunu bana bildirmez misin?'' diye sordu. ''Ya bu dini isteyerek ya da kılıç karşısında zelil olarak Muhammed'e tabi oldular.'' dedim. ''Onunla beraber olanlar kimlerdir?'' diye sordu. İslam'a kendi istekleriyle girip Müslüman olan insanlardır. Onlar Muhammed'i hak peygamber bilip onu başkalarına tercih etmişlerdir. Kendi akıllarıyla önceden dalalette olduklarını, Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiğini bilmişlerdir. Bu diyarda senden başka İslam'a girmeyeni bilmiyorum. Eğer bugün Müslüman olup ona tabi olmazsan, İslam süvarileri memleketini çiğneyip geçecektir. Müslüman ol ki selamete eresin. Muhammed Aleyhisselam da seni kavmin üzerine hakim kılsın. İslam süvarileri memleketini çiğnemesin dedim. Ceyfer, bırak da bugün düşüneyim, yarın tekrar yanıma gel dedi. Ceyfer'in huzurundan çıktıktan sonra kardeşiyle konuştum. Kardeşi bana, ey Amr, mülkü elinden gitmezse, ''Kardeşimin Müslüman olabileceğini umuyorum.'' dedi. Ertesi gün Ceyfer'in yanına gittiğimde huzuruna çıkmama izin vermedi. Ben de kardeşinin yanına gittim ve Ceyfer'e ulaşamadığımı kendisine bildirdim. O da beni Ceyfer'in huzuruna çıkardı. Ceyfer, ''Beni davet etmiş olduğun şeyi iyice düşündüm. Eğer mülkümü başka bir adama devredecek olursam, Arapların en zayıfı olarak itibar olunurum. Onun süvarilerine gelince buraya kadar ulaşamazlar. Eğer ulaşacak olurlarsa hiç kimsenin görmediği bir savaşla karşılaşacaklardır, dedi. Öyleyse yarın yola çıkıp sözlerinizi Resulullah Aleyhisselam'a ileteceğim, dedim. Gideceğimi anlayınca bir müddet kardeşiyle baş başa kaldılar. Sonunda ''Biz Muhammed'in izhar ettiği dine karşı değiliz.'' dedi ve bütün söylediklerimi kabul etti. Kendisi ve kardeşi birlikte İslam davetine icabet ettiler ve Peygamber aleyhisselamı tasdik ettiler. Yalnız Müslümanlık ve sadaka ve hüküm meselelerini ayrı tutmuşlardı. Yine de benden sonra gelecek olanın işini kolaylaştırmıştım.'' Bu olayın akışından, gönderilen mektubun diğer hükümdarlara gönderilen mektuplardan çok daha sonra olduğu, büyük bir ihtimalle de Mekke fethinden sonra olduğu ortaya çıkmaktadır. Resulullah Aleyhisselam göndermiş olduğu bu risalelerle davasını birçok hükümdara tebliğ etmiş ve bunlardan bazısı iman edip Müslüman olmuş, bazıları da inkar edip kafir olarak kalmışlardır. Fakat kafirlerin en azından zihinlerini meşgul etmiş, dinini ve kendisini onlara tanıtmıştır. Yukarıda zikredilen risaleler, hiçbir açıklamaya gerek kalmaksızın anlaşılabilecek mahiyettedir. resul Ekrem'in uluslararası platformda yapmış olduğu bu siyasi hareket, İslam'ı bölgesel muhitinden çıkarıp uluslararası boyutlara ulaştırmıştır. Bu hareket, kralların tahtlarını sallamış, Bazılarının İslam'a girmelerine neden olmuş, bazı kralları da harbe sevk etmiştir. Oysa Hudeybiye sulhundan önce böyle bir durum söz konusu olamazdı. Çünkü Hudeybiye sulhundan sonra İslam devleti tartışmasız Arap yarımadasının en kuvvetli devleti olmuştu. Hudeybiye sulhuyla büyük kayıplara mal olan savaşın sona erdirilmesi, davaya daha çok vakit ayrılıp, bütün insanlara tebliğ edilmesine imkan vermişti. Burada hemen işaret etmemiz gereken bir husus da şudur. Büyük devletlere bu şekilde risaleler gönderilmesinin henüz yeni yeni ayakta durmayı becerebilen İslam devleti için tehlike arz edebileceği akla gelebilir. Özellikle de o devrin iki büyük devletinin hükümdarları olan Kayser ve Kisra'nın dikkatleri bu genç devletin üzerine çevrilebilirdi. Neticede Muhammed'i ölü veya diri olarak isteyen, Risalesini yırtıp atan Fars kralı Kisra ile Şam yöneticilerinin böyle bir tavır içerisine girdikleri gözlenilmektedir. Acaba Medine bütün bu devletlere karşı koyabilir miydi? Bu noktaya bir açıklama getirmek gerekmektedir. Şüphesiz davanın uygun bir zamanda tebliğ edilmesi Rabbani vahiy yoluyla olmuştur. Allahü Teala, dinini muhafaza edeceğini bizlere bildirmiştir. Medine büyük Fars devletine karşı koymaktan aciz kaldığı bir zamanda Allahü Teala peygamberini ve davasını himaye için Kisra'ya karşı büyük bir ayaklanma olmasını takdir buyurmuştur. Kanaatimce Resul Ekrem Efendimiz siyasi ferasetiyle Fars devletinin ne durumda olduğunu çok iyi biliyordu. Feraseti peygamberi takdiri Rabbaniye ayan olduğundan tebliğin zamanlaması çok mükemmeldi. Böylece hem farz olan tebliğ vazifesi yapılmış, hem de farslardan gelmesi muhtemel bir tehlike ortadan kalkmıştı. Neticede Müslümanlar ciddi bir tehlike olarak ilk planda Rumlarla karşı karşıya kalmışlardı. Bu ayaklanma, Tağut hükümdar Kisra'nın ölümüne neden olmuş, ayaklanarak yerine geçen oğlu, babasının Muhammed Aleyhisselam'a karşı izlediği politikadan vazgeçmişti. Kisra'nın oğlu Şireveyh'in kendisine bağlı olan Yemen valisi Bazan'a gönderdiği mektupta yer alan, babamın sana hakkında mektup göndermiş olduğu zatın hareketlerini kontrol et ve benim emrim olmaksızın ona ilişme sözleri onun bu tavrını açıkça ortaya koymaktadır. Diğer taraftan Farisilerin, Yemen valisi Bazan ve Yemen halkının İslam'a girmesi Müslümanlar için yeni bir fetih olmuştur. İslam devleti için tehlike arz eden diğer şahsiyetse Gassani hükümdarı Haris İbni Ebi Şimr idi. Müslümanları Medine'yi işgal etmekle tehdit etmişti. Bu yüzden Resulullah Aleyhisselam siyasi hareketinin yanı sıra askeri hazırlıklarda ihmal etmemişti. Rum ve onların müttefikleri olan Gasani hükümdarlarına gönderilen tebliğ risalelerinin Mu'te gazvesi ve Rumlarla yapılan savaşlara neden olduğunu görüyoruz. Mu'te seriyesinin harekete geçiş sebebi de Resulullah Aleyhisselam'ın elçisi Haris İbni Umeyr radıyallahu anh'in Gasani hükümdarlarından Şurahbil İbni Amr tarafından vahşice katledilmesiydi. Mısır hükümdarı Mukavkıs'la Rum hükümdarı Kayser'in Resulullah Aleyhisselam'ın gönderdiği risalelerden sonra takındıkları tavır aldatmaca ve zaman kazanmaktan ibaretti. Bu iki hükümdarın İslam'a girmelerine engel olan faktör, tebalarının kendilerine karşı ayaklanmasından ve saltanatlarını yitireceklerinden korkmalarıydı. Ebu Süfyan radıyallahu anh'in naklettiği Kayser'le buluşması olayı, Kayserin Resulullah Aleyhisselam'ı tasdik ettiğini fakat etrafındaki ruhbanların homurdanarak İslam'a girdiği takdirde kendisini savaşla tehdit ettiklerini gösteren söz konusu durum bunun en açık örneğidir. Habeşistan Kralı Necaşi, Bahreyn hükümdarı ve Uman hükümdarı İslam'a girmişlerdir. Yemen hükümdarı da Müslüman olmadığı halde kurnazlık ederek davaya ve ganimetlere ortak olmaya çalışmış, Allah Teala da kendisini helak etmiştir. Bu satırlar içerisinde belki de en önemli olanı, Allah'ın takdiriyle Kayser'in huzuruna çıkıp onun Muhammed Aleyhisselam hakkındaki görüşlerini dinleme fırsatı bulan Ebu Süfyan'ın içinde en büyük etkiyi yapan ve kulaklarında çınlayan Kayser'in söylediği, onun nezdine varabileceğimi bilsem ona ulaşmak için her türlü zahmete katlanırdım. Yanında olsaydım ayaklarını yıkardım sözüdür. Ebu Süfyan'a bundan daha fazla etki eden sözde Kayser'in eğer gerçekten dediklerin doğruysa şu ayaklarımın bastığı yerlere yakında o zat malik olacaktır sözüdür. Ebu Süfyan istemediği halde gerçekleri anlattığını biliyordu. Muhammed ve etbağını küçümserse Kayser'in de onları küçümseyeceğini zannediyordu. Fakat Takınmış olduğu bu küçümseyici tavrın Muhammed'in peygamberliği konusunda Kayser'in kanaatini artırdığını görünce şaşırmıştı. Ebu Süfyan kendisini içten saran bu olayın üzerinde bırakmış olduğu etkiyi kendi ağzıyla itiraf ederek şöyle diyor. Ebu Kepşen'in oğlunun işi hakikaten çok büyüdü. Beni Asfar melikleri bile ondan korkmaya başladılar. Artık Resulullah Aleyhisselam'ın davasının üstün geleceğine, Cenab-ı Allah beni İslam'la müşerref kılana kadar yakinen inanır olmuştum. İslami hareketi büyük sıkıntı ve zorluklara soksa bile hareketin siyasi tavrı, öncelikle yeryüzündeki devlet ya da hükümet başkanları ve yöneticilerine de Allah'ın davasını ulaştırmayı hedef almak olmalıdır. İslami hareketin küfür düzenlerine alkış tutması, Onlara düzenlerinin aslında İslam'ın ta kendisi olduğunu ima etmesi, Allah'ın davasına ve dinine yapılmış en büyük ihanettir. Allah'ın dini, onların tugyanına, zulmüne ve Allah'ın indirdiklerinden gayrisiyle hükmetmelerine lanet etmektir. Elimizin altında bulunan bu risaleler, küfür veya tehditle değil, Güzel söz ve hikmetle Allah yoluna nasıl davet etmemiz gerektiğini bizlere öğretmektedir. İki mesele arasındaki çizgiyi açığa kavuşturmamız gerekir. Birinci mesele, devlet yöneticilerine karşı davranış biçimi. Onlara uygun olan sözleri seçmek, onların bam tellerine dokunabilmek ve pratikteki durumdan yararlanabilmektir. İkinci mesele, hakla batılı birbirine karıştırmak, küfür ve zulümle hükmeden kafirlere yaltaklanmak, zulüm ve tuğyanlarına alkış tutup, İslami değer yargılarının üstüne kalem çekmektir. Bu iki meseleyi birbirinden ayırt edememek, İslam'ı ve Allah'ın dinini, zalim yöneticilerin zulümlerinin sabit kalmasına alet ederek onlarla yakınlık kurmak, İslam saflarını böler ve parçalar. Resulullah Aleyhisselam'ın göndermiş olduğu risalelerde, hükümdarlara lakaplarıyla hitap edilmiş ve hiçbirisinde bu isimler Resulullah'tan önce zikredilmemiştir. İşte bu basit mesele Kisra'yı öfkeden çaklatmış, nasıl olur da rayiyetimden hakir bir köle ismini benim ismimden önce yazar diyerek öfkesini açığa vurmuştur. Bunun yanı sıra Risalelerin metninde Rum'un yücesi, Fars'ın yücesi, ve Kıpt kavminin yücesi gibi terimlerin kullanılmasında bir sakınca olmadığını görüyoruz. Aynı şekilde, ile ilgili meselelerde, vahdaniyet ve nübüvvet düşüncesinin örtülü veya dolaylı olmaksızın, hatta özellikle belirtilmek suretiyle açıkça vurgulanması gerektiğini de anlıyoruz. Böyle yapılmadığı takdirde bu mefhumlar, gerçek anlamlarını yitirir. Öyleyse, putlara tapanlar için putlara tapmanın, salibe tapanlar içinde salibe tapmanın açıkça reddedildiği belirtilmelidir. Şehadeteynin, Allah'ın birliğine ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadetin açıkça ifade edilmesinin yanı sıra, doğruluk, iffetlik, akrabalık bağlarını korumak gibi bütün insanların benimsiye geldiği ahlaki İslam prensiplerinden de bahsedildiğini müşahede ediyoruz. Aynı zamanda Resulullah Aleyhisselam'ın hükümdarlara hitap ederken, onları en zayıf noktalarından yakaladığına da şahit oluyoruz. Öyle ki, Resulullah Aleyhisselam'ın göndermiş olduğu elçiler, İslam'a karşı savaşmış olsalar bile, bütün hükümdarlara, İslam'a girdikleri takdirde, saltanatlarının kendi idareleri altında kalacağına dair güvence veriyorlardı. Her ne şekilde olursa olsun, kin ve öfke bu siyaseti değiştirmemelidir. Kafir hükümdarlar, İslam'a girdikleri, hatta Müslümanlarla savaşmayı bıraktıkları zaman onlara iyi muamelede ve ikramda bulunmak esastır. Bu risaleler İslam tarihinin önemli dönemeçlerindendir. Bu risaleler Müslümanları bütün dünyayla irtibata geçirmiştir. Kimi devletler kendilerine biat etmiş, kimisi teyit etmiş, kimisi de karşı çıkmıştır. Bu olay Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de apaçık fetih olarak nitelendirdiği olayın en büyük semeresidir. Bu olayla Müslümanlar bölgesel savaşların oluşturduğu dar çemberden kurtulup, İslam'a icabet eden hükümdarlarla çok geniş ufuklara doğru bir sıçrayış gerçekleştirmişlerdir. Bu olay Hudeybiye ile ortaya çıkan en uygun bir zamanda yapılmıştır. Kureyş'in 10 senelik ateşkes ilanı, İslam devletinin kökleri sabit, dalları gökyüzüne uzanan güzel ve verimli bir ağaç gibi yeryüzünde kök salıp ufuklara doğru genişlemesine fırsat vermiştir.